Buongiorno, Ankara! Pepper Jam gourmet Pizanın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım! Buon appetito tutti! Muaa! Modern Sabahlar! modern sabahlar! modern sabahlar! Muaa! Muaa! Buon appetito tutti! <gülüyor> Diyen yani dillerinizi e, günaydın demek istiyorum sevgili dinleyiciler. O dillerinize, başta o dillerinize olmak üzere tüm bütünlüğünüzle beraber... Bütün parçalarına günaydın gün, diyoruz. Günaydın demek istiyoruz. Bir kez daha günaydın. E, Pepper Jam'in sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dışarıda şakır şakır, ımıl ımıl e, ve ıslak ıslak bir Ankara havası sizleri bekliyor. Olacak birkaç gün daha bu böyle devam edecek. E, bununla ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz paylaşacaksak bilmiyorum. yani Biraz ıslak gibi yani. Yani biraz bana da biraz nemli gibi geldi. O değil biraz de biraz. Islak, soğuk e, değil, güzel, çok tatlı. Soğuk değil, şurup gibi. Şurup yani adeta bir Londra. Öyle söyleyeyim. Adeta yani, bir Londra. Şurup gibi ve trafik de yok. Yok, evet. Yani trafik de öyle. Çünkü biliyorsun var. şehrimizin özelliğidir. Trafik ee, var. Sen biraz erken ki... cebe geldiğin için trafik yok. Öyle diyorsun. mi? Var mı şu anda trafik? Şu anda varmıştı. vallahi bilmiyorum. Ee, yani birazcık böyle yağmur yağdığı zaman şehrimiz o yağmuru Trafikte kutluyor ya ah, Yağmur ah, da ah, ah, herkes evet. dışarı çıksın gibi bir izlenim oluyor yani trafiğe baktığın zaman Ama işte öyledir bizim Ki adet Aynı etmenin. sayıda yani evet. dışarıdaki insan sayısı ama Şehrin verdiği hava bu Yani o yüzden tamam, e, bugün o... sanki o da yok gibi Şimdi 2 gram yağmur yağınca niye trafik oluyor ya Getiriyorsak soruyu evet. şayet Doğru onu ben de şey yapamadım Eğer bana net açıklayacak biri varsa e, Bilimsel anlamda olabilir Trafik her zaman var da Yani sanki Ben, ben şu anda evet. bir açıklama yapıyorum ha, Evet ee, Peki, yağmur mısın? yağdığı ha. zaman görünür oluyor gibi faiz. Anlaşılmadı ama tabii ki güzel saygı duyduğumuz bir şey. <gülüyor> görünüyor yani. Yağmur yağmadığı zaman o kadar şey görmüyor. Ha Siz görüküyor anlamında görüküyor görünüyor. Görüküyor anlamında söylüyorum. Tamam anlaşıldı. Yok canım şeyi falan alt geçitleri su bastığı normal tamam, biliyoruz. kullanılıyor. E, dolayısıyla yerler ıslak oluyor, kayıyor. Şehrimizin bir özelliğidir. E, tabii. Ya şey gibi düşünüyorum ben onu. Nasıl mesela evde normal yürüyoruz kendi evimizde. Nasıl mesela Japonların, Shinkansen diye Japonya'da böyle hızlı trenler var. Yok yok öyle değil. Evde ha. yürüyorsun mesela kendi evinde. Tamam öyle, öyle. güzel güzel. Ama evde temizlik olduğu günler aynı şekilde yürüyebiliyor musun? Yürüyemiyorsun. Yerler siliniyor. Basabiliyor musun? Basamıyorsun. Heee. Bunu da genel bir temizlik gibi düşünebilirsiniz. Tabii biraz kasmanız lazım ama. Yani arabayla çıkılmaz mı diyorsun? Arabaya, zaman? Işte Yağmur yağdığı zaman. Belki insanlar o psikolojiyle evlerindeki temizlik olduğunda ıslak yere basılmaz. E o zaman hani koysun abi sarı ta tabelayı. Kaygan zemin tabelasını. Şimdi onu da tam olarak değil de böyle hani parmak ucuna basa basa geçersin ya. Evet. Hani Öyleymişcesine. E arabaya da onu yaptırmak biraz ne alır? Zaman, vakit zaman, zaman alır. imkansız evet. değildir zaman alır evet, işte bu kadar. <gülüyor> Öyle bir temizlik yapılan yerden parmak ucunda mı geçmeyi tercih edersin? Topuk topuk tepesinde mi Faiz? Topuk tepesi, topuk diye. Yani ben topuklarını ben... kullanarak mı yoksa baş parmağına diğer yardımcı parmaklarını <gülüyor> kullanarak? Valla ben baş parmak ve diğer bir çünkü topuklarda yürümek belki daha kolay olsa da. Topuk dikeni yani şu anda ilk akla gelen soru vatebat topuk dikeni Ay, gerçekten Çünkü çok ileri görüşlüsünüz baba ikimiz baya bir e, topuk dikeni cenneti ama tabii ki bunda mücadelede baya yol alındı geçtiğimiz topuk, yıllarda to, her topuk dikenine bir, bir öt, öt kampanyası başladı, başarılı sonuç verdi o yüzden sıkıntı yok. Sevgili dinleyiciler sizin de aklınızda bulunsun. Topuk fikirini öt, iyi gelir. Ben galiba topuğu tercih ederim. Ee, buradan herkes sırayla söylüyor diye ben de <gülüyor> söyleyeyim istedim. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler e, siz de tarafınızı belli edin. Yarın bir gün hayata karşı yani şu programda her zaman söylüyoruz. Hayata karşı hazırlıksız yakalanmayalım. Evet, evet. Yani zıt diye kal. Mesela ben şu anda hazırım yani benimle kekle. Duruşun kekle belli. Kekliyor musun abi diye konuşan biri olursa benim karşımda ne yapacağım biliyorum. Ne diyeceksin ha? Böyle kalmayacağım. Evet abi. Onu burada ben şey yapmak istemiyorum Fahir. Evet Yani o mevzusu oldu diye mevzus, söylüyorsun. Yani e, tabii yani veya işte ıslak yerin üzerinden geçeceksin. Aman oraya basarken dikkat et. Efendim ön tarafa doğru mu yükseleceksin arka tarafa doğru kaykılarak mı yürüyeceksin? Bunu, or orada o an karar vermen zor. Evet. Sonra zamanı geri alamazsın çünkü Faiz. İşte biz bunları antrenmanlı hale getiriyoruz. Evet, ve doğru. ne oluyoruz? Öyle bir duruma karşılaştığımızda... Bir şey diyeceğim. Bir arkadaşınız daha vardı galiba sizin yanınızda. Ya ben de diyorum bir eksiklik, bir eksiklik var. Vardı, bir arkadaş. Bir nasıl bir arkadaş. Sabahları buraya gelen diyorsun değil mi? Dün acaba şey mi? Maçtan sonra Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un galibiyetlerinden sonra sokağa mı çıktı ki? Acaba öyle mi oldu? Bir de biliyorsun son derece Biliç'e benziyor ya. Acaba onun bir yerden şeyini mi yapıyor ya? Onu zaten belki benim. Çünkü Hakan Altun'un ekmeğini bayağı yedi. Yedi. E bil içinde ekmeğini yiyor. Vallahi o zaman şöyle söyleyeyim. Herkes İster ekmeğine misin? sahip çıksın. Bu yer çünkü bu. İster misin Bilic'ler açıklama gelsin ben ekmeğimin peşindeyim diye. Vallahi öyle der. Yemin ediyorum der. De onu bir bakarak olalım ya. Bilici e benzeyen bir ya? arkadaşımız vardı onu bir şey yapalım ya. Evet. evet. Arayalım soruşturalım yani. Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'a tebrik ediyoruz. Evet. Beşiktaş. Beşiktaş'ı biraz daha çünkü o dört tane attığı için onu biraz daha. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz o da iki tane attı. Ve de e, deplasmanda tabii Beşiktaş. Bunlara yani. ayıptır söylemesi partizanı 4-0 yenen Beşiktaş hep bunu deplasmanda attı. deplasmanda yani. attı yani. Evet. Mesela burada atsaydı belki o kadar şey ama bayağı bir tebrik ediyoruz şu anda. Hmm, bakayım. Ee, istersen ekranlara Fahir e, puan durumunu yansıtalım. Şöyle bakıyoruz. bakıyoruz. Bir sürü puan var. Sevgili dinciler siz de ekranlarınızı açınız. Evet açamadınız mı? <gülüyor> Açamazsınız tabii ki. E, sonuçta bu bir radyo. Evet e, biz burada monitörlerimizi açıyoruz. Puan durumu bayağı bir puanlar var. Az puanlar var. Efendim çok puanlar var. Çok güzel özetledin Fahir. Bir Gerçekten... sürü puan var. Bunlara hep ne yapıyoruz? Puanlar ve puanlar için e, puan puanlar maçı çıkmaya devam edecek tahmin ediyorum ben. Aynen abi, aynen abi. İstersen sana bir şarkı mı şey yapayım? Ee, yoksa yo abi istemem Estağfurullah falan gibi bir tavrım var mı? Yok kahveni var Herhalde eksik olan şarkı ee, A Burada çok güzel bir şarkı var Yöresel türkü Dağlar seni Delik delik room. Çok güzel Karadeniz mi? Ee, bir Karadeniz yöresi şarkısı Tamam kim icra ediyor? Daylight diye bir arkadaş ee, parça... Pardon bu zaten grubun adı roomdu. Daylight diye bir şarkı yapmışlar Ha, değil aydın. Hmm. Onu, onu Alayım, bilemedim kay. ben de ya onu, onu çalmayım ya. ya. İstersen Jigir, şey O zaman çal. şöyle güzel. Yabancılardan çal. Sen seversin sana Hiç sabah an. sabah bir tura patlatayım da. Hadi patlat. Vallahi. Tamam sen... mı? Güzel bir şeyin çal. E, bouncing of clouds. Tamam hadi patlat. Olur. Bak, geldi, geldi, geldi. geldi. Sokağa stüdyoya taşıdık sevgilinciler. Şey Dur şarkı, şarkı çalalım ondan <gülüyor> sonra. Çalalım, ondan sonra girelim hep beraber. Nabız tutacağız şimdi şey hep beraber. Tamam. Arkadaşım tamam dedim bak. Hadi başlat fire. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar. Günaydın hepinize Modern Sabahlar'dan. 24 Ekim 2014 Cuma sabahında haftanın son iş gününü sabahında birlikteyiz. Ve ben sizi dinleyerek verdim ve mutlulukla gururla söyleyeyim ki ikinci günü itibariyle yoksunluk belirtileriniz bayağı azalmış. <gülüyor> Hadi ya. Vallahi hakikaten. Vallahi yani yoksunluk e, bir, bir aşamadan sonra şey oldu. Ne yaptın? Şu anda her şey kontrolünüz altında gibi geliyor bana. Yani, yani Evet her Elini şey. Beni de rahatlattı. Ha. Dünkü yani, halinizden sonra. Dün zor geçti gerçekten. Vallahi evet. çok zor geçti dün ya. Yani zor hatta geçti. Geçti. hatta söyleyeyim. Bir kere daha söyleyelim. Biz e, belki stratejik bir hata yaptık. Ama sonuç doğruydu. Evet. Portakal suyunu veda ettik. Evet. Yani... Fahir Bey'le beraber. Şimdi biz... aslında ben hani 14 aydır zaten bir veda süreci yaşamıştım. Arada bir saçma tekrar... 2 aylık, 3 aylık bir saçma dönemi tekrar yaşayıp... Evet. Ama ne kadar zormuş tekrar tekrar. Zor işte. Bunu kendinize hiç yaşatmamanız lazım. Evet. Kendinize ve bana. <gülüyor> Yani kırıcı davrandıysam etrafımdakilere veya davranacaksam ki davranabilirim. Ee, çünkü yani biraz... Bundan feir. sonra olmaz canım artık. Bundan sonra olmaz mı diyorsun? ilk günden sonra olmaz gibi geliyor bana da. Yani bilmiyorum. İnşallah o dinginleşmişimdir. Çünkü yoksa yani... Gene Oktay şanslıydı. yanında benim gibi bir moral motive Hı. ustası. Hı. Yaşam koçu vardı. Yaşam. Yani. Hakikaten öyle. Ne ha? yaptın? Ben dün dükkana gittim. Evet. Fahir. Ee, gündüz saatlerinde... Herkese sinirlendim. Ben... Allah Allah. Herkese sinirlendim. Ee, bir yandan gülüyorum, <gülüyor> sinirle beraber gülüyorum. Değişik duygular içerisindeyim. Yani portakal suyunun bu kadar yani kaçıncı bırakışım benim? Üçüncü mü? Üçüncü portakal suyuyla vedalaşmamda bu kadar zorlanacağımı bilmiyordum. Keşke sen de olsaydın. Keşke, yani keşke. En kötü yüzüne sinirlenemediğim zaman dönüp bu adama ben küfür, Vallahi o küfürlü o konuşuyordum. Yani çok size çok... açık çek verdim zaten. Açık çek de çok hırpalanır diye ben de şey yapmak istemedim. Evet. Bir nefret Aynen. objesi lazımsa size seve seve ben olurum, cicişlerim diyerek de hatta böyle ilk şeyi de yaptım. İşte öyle çalışmıyor kafada. <Gülüyor> ha, ha. Yani... Ama yani şöyle söyleyeyim bugün üstüme hamur gibiyim be Hamur gibiyim üstümden tatlı Sen dün bir... hamur gibiydin zaten yayından Ha evet tamam canım sabahleyin o şeyden dolayı Üstümde bir ağırlık vardı Bugün de hamur gibiyim <gülüyor> Ama daha önce de siz bıraktınız hem de daha uzun Nasıl diyeyim yılların triyakiliğine veda eden bir ruh halinden Geçmiş olmanıza rağmen ben böyle görmemiştim Sizin Ya valla ben oldum. de ilk kez hakikaten Ciddi söylüyorum bu ben kadar Hiç asabiyetle yan... görmemiştim yani Oo. ne kadar neşeliydiniz Oo. Şakalar yapıyordunuz eskiden Ne ya Valla ne esprisi ne şakası ben hani e, cezai ehliyeti yoktur bu işin falan diyordum ama... Zaten gibi... senin yoktu benim yani... kadarıyla. <gülüyor> Kendi kendime tiksindim kendimden. Yani öyle bir şey vardı. İnsan kendinden tiksinir mi? Tiksiniyor. Valla böyle bir şey. Oktay bir arabana bana şey dedim. <gülüyor> Gerçi bununla ilgili mi bilmiyorum ama... Bir... Herhangi bir konudan sonra... Orada daha iyi bir eski yapabilirdim dedi. Yani ben böyle laflarla geçirdim. Performansını abi. etkilediğini düşünmeye başladım ben yani. Böyle laflarla geçirdim. yok Bence çok bence çok güzel bir yaklaşım. Orada daha iyi ay <gülüyor> <iyi bir> espri. <gülüyor> Hatta sana da telefon ettim hemen. Bu lafı bulduktan sonra. <gülüyor> Etkili bir laf bu. Bunu zaman zaman kullanman lazım. Keyifli Eyalendim ve lezzetli ya. bir tarihe. Tari. Şu anda hadi Oktay bugün bazı, birazcık. Bazı müşterilerimizi sinirlenmemek için Ege'nin olmasına da çok şey yaptım yani. Mutlu oldun değil mi? Hı. Mutlu oldum. Kolumdan tuttu. <gülüyor> Bana <gülüyor> e, normal... Yemek yemek ısmarladı. Bana yemek verdi, su verdi. Hiç hiç yapacağı şeyler değil. Tamamen. yemeği ya. Su getirdi bana ya. Vallahi Ama suyu ihmal etmiş. Vallahi bana. su getirdi bana. Ha çok... suyu otur. <gülüyor> bir şişe lak lak lak su içti rahatladı. Senin de çok su içmen lazım. sonra bari. laf soktu bana da. Kendine kadar mı getirdin abi diye bir bardak getirmiş gelirken. Büyük su. Biliyorsun ben içtim mi? Büyük su içiyorum. Evet bağırdı. tabii ki. Tabii. Oktay tane bazen içti, tek başına bir büyük suyu bir, bir, bir buçuk saatte içiyor sevgili dinleyiciler. Aman dur Ege o kadar da özelimizi evet. anlatma. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Japonya çalkalanıyor. Neye ki Geçen hafta biliyorsunuz iki bakan e, istifa etmişti. E, Hareketi yapmıyorlar önce. artık değil mi Oktay? E, isimlerini hatırlıyor musunuz? Ben ha. bunları size ezberletmiştim. Yok hatırlamıyorum Yayından da. Sonra. Tamurayla... İrokim ee, abi olur mu ya? Yakamura ile, Yakamura, bir Yakamura kesin. Mikiya mı diye düşünün. Mikiya mı oktayla? Ee, ee, yakamura, Yakamura şey. Bir şey sorabilir miyim? Ben az önce yine gümbürtüye gitti de... Buyurun Bey. Yani istifa edilirken hareketi yapılması şart koşulmuyor değil mi? eski Parlamenter tabi, sistemde hayır efendim. Parlamenter sistemde hareketi kaldırıldı yani. Tabii kaldırıldı ama yine e, istifa ettikten sonra yine sen yapabilirsin. Ben i̇steğe bağlı olarak İsteğe bağlı. Yaşlı bir Japon olsam... On demand. <gülüyor> Herkesden hareketisini <gülüyor> beklerdim. Öyle görmüşüm. Niye canım aşk olsun sende yani. Geleneklerimiz yaşatılıyor anlamına. Bir anlamda. kulu istifayla bu işler olmaz diye dolaşırdım. Ya da tamam anladım bensin Evet... Matsu Matsushima Matsushim. ve Obuchi Obuchi ha tamam. ne bakanlarıydı Oktay Bunlar sempati e... bakanları gibi geldi bana <gülüyor> <gülüyor> Obuchi ortadan bakanlar bunlar yani ha. değişik sorumluluklar verilmiş Devlet Bakanı yani Devlet Bakanı <gülüyor> Abici, haber güzel şey yaptım fark et. Ne oldu ülkemiz Usulsüzlük olmuştu biliyorsunuz. 500-600 yenlik usulsüzlük olmuştu. Çeşitli ee... 500-600 yen ne kadar? Yani onda 1 i 1 i miydi? bir miydi? Şey. Yok can onda biri olur mu? Çok düşük ya. ya. Olur Türk lirasından bile düşük. Evet. Türk lirasından düşük mü ya? Şu yeni'nin düştüğü hallere bak, yediler bitirdiler. Şimdi yeni. onun yerine bir bakan gelmişti biliyorsunuz yeni atanan. E herhalde yerine gelecek. On adı ne? Yoichi Miyazawa. Hiç, ben Miyazawa. Miyazawa. Abici. Miyazawa. E, ne bakanı? Endüstri bakanı Obuchi'nin istifasının ardından Miyazawa politika deneyimi ve iyi eğitimi nedeni olarak e, nedeniyle yeni bakan olarak atanmıştı. Niye? Yalnız maalesef 2010 yılında Eylül ayında. Ee, gittikleri bir eğlence yerinde Sadomasojist bar ee, <gülüyor> daha 170 dolar harcadığı ortaya çıkmış. Tamam. Devlet Bu. kasasından mı harcadı? Evet. Devlet kasasından harcanmış. Ne demiş? Hüdurlere ya? yazılmış. Normal orada bombaları varmış. Şey olurken ne derler? Olur? Fiş gelirken ne demiş kase? Yemek yani. Eğlence. Onlarda öyle bir şey yok galiba. Yemek yazdırma diye. Çünkü mesela Sadomazo yemek. aktiviteler midir? Nedir yani? Çünkü şey Sadomazosuz. gelmiş. Sadomazosuz. Audisyon gelmiş. Hmm. Kırbaç. Ondan sonra bilekten bağlama falan. Bunları sil Yemek yaz. Çünkü ben onu şey ver, kuruma vereceğim. Valla 5 sene önce 5 ee, sene geçtikten sonra o belgeler ele geçirilmiş. Hmm. Miyaz ekibi 170 dolar diye ee, bayağı defterde yazıyormuş. Ekibi hmm. yani sonra... mi? Kaç kişi? Sadılmaz'a bara gidip... Sadılmaz'a bara böyle şey tek başına gidip... Alt kişi ben. gittik abi. <gülüyor> Hepimiz birer kırbaç aldık. Ellerimizi güzel bağladılar. Maskeleri taktılar. Kaç para hesap gelmiş olabilir? Hadi 170 dolar sudan ucuz ya. Aslında pahalı bir yer. Gittikleri yer. Ee, Sen ne ben Çünkü he. fotoğrafları var, şeyleri var Fahir. E canım yani, ya. Yurt dışında böyle yerler ucuz diye biliyorum yani şeye göre senin düşündüğün Japonya'da kadar. Japonya'da pahalı. Yok düşündüğün kadar. Japonya'da, bir... Japonya'da her şey pahalı bir sadomaso barlar ucuz. Biftek çok pahalı bildiğim kadarıyla. Evet. Balık çok ucuz. Ee, bir de sadomaso ucuz bak. Onlar pahalı fahir. Tamam öyle çok pahalı sene. şey var yani. Sadomaso ucuz onlar çok pahalı değil gibi biliyorum ben ama neyse şey olsun. Peki yani bunu şey diye devlet değerlendiremiyor mu? O zaman da bakan mıydı yoksa neydi o zaman? Beş sen önce. Miza ama mı? Ee, o Meraklıydı zaman, o zaman. Gitti zaman meraklısı mıydı? Yani çünkü şöyle olsa şimdi gitse bence e, ödemesi lazım çünkü adam stresini öyle atıyor demek e, ki. Kimseye de zarar yok. Ki orada onu atamazsa demek ki başka yerde atacak. Belki halkın, ama üstünde, zaten eleştirilen halkın üstünde atacak. O devlet, da yani... devlet imkanlarıyla mı? sadoluk mazoluk yapmasın. Sadoluk mazoluk yapmayın. Arkadaşlar <gülüyor> aramızda sadolar mazolar var yapmayın. Ya şu var. Devlet işte. imkanları Tabii canım. Aynen. 170 dolar değilmiş. Şimdi Ama... nasıl bir şey düşün bak adam mesela şu anda çok yoğun çalışma temposu e, ve böyle küçük küçük ellerinde yaralar çıktı. O kadar kişiliği elle tokalaşıyor ki. Dediler ki sizi kaplıcaya gönderiyoruz efendim diye. Doğru. Bu adamı götürdüler kaplıcaya. Nasıl kaplıcaya? Sadomazı şiş kaplıcaya. kaplıcaya gönderdiler. Ama. Orada sıcak suya bastı ellerini falan. Evet. Böyle işte mineral mineral. Geldi. İyileşti geldi. Kim ödeyecek bunu? İşte bazı şeylerde evet öyle devlet gezilere falan ufak hediyeler yapıyor. Bu da çok büyük bir hediye yani değil şimdi. Yani sonuçta ben Efendim ben kaplıca sevmiyorum. İlla bana bir hoşluk yapacaksanız. Peki mesela görevi gereği... Bu neydi bu arkadaşının adı? Miyazawa. Miyazawa'nın Japoncası var ama Arnavutçası yok. Ve ülke olarak Japonya ile Arnavutların da yakınlaşacağını biliyoruz. Bu adamı Arnavut öğretmek gerekiyor. Ne oldu? Dil dersi aldı. Kim ödeyecek parasını? Kim ödeyecek? Devlet ödeyecek. Evet. Yani ben <gülüyor> şeyi anlayamadım. Bence de devlet ödesin. <gülüyor> yani 170 dolar yok abi. Ee, tekrar şey olmuş. Hükümet şu anda zor durumda. Bu tür harcamaları siyasi olarak sınıflandırmak mümkün değil demiş zaten Miyazawa. Bu tür derken hangisi de sonumuzu yüzü bu şekilde Bence bu bilgiler uygunsuz bir şekilde ele geçirildi. O da başka tarafı demiş Daha ve tabii. paralellikle hmm. suçlamış. Hmm. Ve bu, bence şey de olabilir bir gün böyle. Mecliste tam kravatını şey yaparken orada bir tane lastik top. Bunu bazen lazıma takıyor, kutsus <gülüyor> mesela için diye Orada şüphelenmişler, fişleri incelermiş. Ben zaten hiç gitmedim buraya demiş. Ekip gitti o zaman. Bu Bunlar... mekana hiç gitmedim demiş. Hangi mekandan? Bir daha söyletmeyin bana falan. Senim sipar. Onu. Ona söyleyemiyorum ben o bu arada. Ekip gitmiş. ekibim gitti demiş. Ben hiç gitmedim ki demiş. E ekibin, affedersin. Ekip başı Kime olmadan gider mi? ekibi nasıl eziyorsa bu adam. <gülüyor> Onlar şey, da orada. Onun yokluğunda biz gidelim de orada başkası bize esin. Niye mi gidiyorlar? Yok hayır canım. Onun eksikliğinde gidiyorlar orada ilacını. İşte. Hangi bari evet. gidiyorlardı çünkü? Dibro <gülüyor> e, oraya gittiklerinde e, şey yapıyorlar bunun kuklasını da götürüyorlar orada Allah o kuklaya neler ediyorlar? Aslında toplu olan kuklası mı e, yoksa topsuz mu? Toplu, toplu. Top. topsuz. E, e, e, muhalefetten biri demiş ki zaten bu miyazala demiş bu ki konuşmaya başladıysa demiş bir iki yalan var demiş. Ne? ne, ne, ne de zaman mi? konuştum ki ya falan demiş. İşte ha, şimdi demiş. De belki. İzmir li, İzmir li. geldim ki demiş. Gitmedim ki. Demiş. deyince bir problem vardır demiş. Muhalefet. Yani çok çok iyi. Muhalefet de çok iyi çok abi. Iyi. Ben Ankara'ya evet. ilk geldiğimde nasıl kili kili konuşuyorsa anlamıyorum ki falan diyordum ben de. Ama hiç anlayamadım neyin sıkıntılı olduğunu. Büyük ihtimalle zaman için biraz azalttım ama Evet sen artık çok o, nasıl o kili konuşmanın etkisi var. Ya. Sen şey ablamda yoğun kili konuşma var. Öyle. Yani. Ablan İzmirli mi? Abi artık oranın etkisi özellikle ee, kadınlarda kendine yala, baş göstersin. Yalan, yalan, yalançılık durumlarında <gülüyor> ortaya çıkıyor. Öyle mi? <gülüyor> tabi tabi o ne hiç gitmedim ki ben oraya. Gitmiş gitmiş <gülüyor> diye parantez içinde bir herkes mesela, bir işte, Geldim ki falan en çok mutuyordum. Ne yapıyorsun geldim ki ben. Nereye ha, geldin ki? Ha işte evde misin? Tabii yaşadım. Ev. Erken geldim ki. Bir şey mi diyorduk? Ne diyorduk? Ben de kullanmayayım. Kullanmayayım. Aa, o zaman unutursun. Kiyili konuşmayı unutuyor. Bir gideyim. İzmir'e de kikikikoko yapayım. Ya sen Ankara'ya ilk geldiğinde şey barlara gittiğinde. Sanaboz var oldu. Sanaboz var. Sanaboz varları gittiğinde <gülüyor> şey diye çıkmıyor muydun? Acımadı ki. Acımadı ki. Acımadı ki. İyice yazıyordu. Evet. Acıdı. Acıdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay bu arada ülkelerde e, ülkelerde toz duman hangi liderler hangi masrafları ödüyor. Bu e, sonra, sonra öğreneceğiz Japonya Japonya ile başladık Amerika ile devam edeceğiz ama galiba reklam mı gidiyoruz şimdi? E, reklam mı? Şu en güzel dünyanın en güzel şarkısını biraz dinleyelim. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Tam vaktinde girdik bence stüdyoya. Çünkü bu çirkin şarkıyı sona kadar dinlemek zorunda kalacaktı insanlar. Valla onlar şimdi bize teşekkür ediyorlardır belki de. Yani valla büyük dua aldık sevap Başımızdan sevap. eksik olmasınlar diyorlar. Ama ne büyük vadereler atlattık. Ne büyük vadereler atlattık. Onlar bize belki de şu anda teşekkür ediyorlardır. Diye düşünmek istiyorum. Cümlesin. Cümlesi için. Başta sana olmak üzere herkese teşekkür ederim Fahri Bey. <Gülüyor> belki de bana ayakkabı almak istersin. <gülüyor> <gülüyor> Ay hangi liderler nelerin parasını ödüyor konusunda bugün <gülüyor> ödüyor mu ödemiyor mu? Ödemiyor yapamayız da ödüyor yaparız galiba. Vallahi ben şeyi biliyorum. Çünkü liderler yanlarında nakit ça ta taşımıyorlar ya. Abi nakit taşımıyorlar ama çok net sonuçlar var elimde. Ha. Ben Demirel'in şey lafını biliyorum. Cumhurbaşkanının bahşişi en büyük banknottur diye bir şey. Yani e, Cumhurbaşkanı verdiği bahşiş mi? Evet. Şimdi evet. Türkiye'de durum farklı tabii. Çünkü Türkiye'de benim anladığım kadarıyla diğer şöyle bir dosyayı oluştururken gördüğüm kadarıyla Türkiye'de her şeyi bütçe karşılıyor da Yani devletin bütçesi karşılıyor bütün harcamaları O yüzden Cumhurbaşkanına, Başbakanına sadece bahşiş vermek kalıyor olabilir kalıyor. Ama mesela Amerika'da durum öyle değil hmm. Amerika'da Obama'nın durumu hakikaten biraz şeymiş yani. Çok zor durumdaymış abi. Çünkü sadece kira ödemiyor her şeyin parasını Ama yani şey. en merkezi de Washington'ın orta yerinde merkezde evet, çok, çok da güzel bir Ama e, müstakil bina. Şöyle de bir şey var müstakil binanın. Ama gideri de çok. falan filan obamalı. Tabii tarafından. ısıtma şeyde öyle güvenliği ayrı para. Gerçi güvenliği falan da vermiyor para herhalde. E, neye veriyor olabilir? Hani ee, bahçe bakımına. Ona da vermiyordur. Vallahi, ee, bir hakikaten geçiyor. veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Isınmaya veriyormuş. Yeme içme bunda. Yeme, Kuru bunda. Kuru temizleme bunda. Kuru temizleme onda. E, yeme içme malzemesi mesela görev süresi mesela 4 yıl evet. veya 8 yıl zaten başka bir şey olamıyor. 8 yıl sonunda sana bir tane fatura e, veriyorlar. Ne faturası? İşte bu, bunları harcadık bunları bunları harcadık şunu ödeyeceksiniz efendim diye. Niye ya? Aaa. Tabii. Ha, başkanlığı... gerçek Aylık da değil. Değil, ben zannediyorum o sırada cebinden veriliyor. Halbuki carisine yazılıyor. Tabii tabii. Başkanlık bittiği Çünkü anda. Çünkü başkanlığı varken başkanı hangi baba it gidip de şey diyebiliriz? Kira bilir. ödemiyor. Doğru. Ha. Ama her şey maaşlarından kesiliyor. Maaş. Zamanda Pardon maaş... başkanın maaşı ne ki? Yıllık 400-500 bin dolar civarındaymış. Güzel payı da yani aslında. Zaten 9 senedir de 10 senedir de herhangi bir değişiklik olmamış. Evet. O yakan başkanımın başkanında. Tamam tamam. Şimdi 8 sene alacak olsan 3 milyon 200 bin lira. Dolar olarak Mayıs. İdareli kullanan adama yeter yani. Yani aylıktan da, düşün faiz Onu aylıktan düşüneceğim de iyi yani. yani az aslında yani çok da bir şey değil. Valla ben sana şöyle e, net bir bilgi vereyim Fairs. E, Hillary Clinton e, anılarını yazdığı e, kitabında e, demiş ki beyaz saray, saraydan ayrıldığımız zaman ki beyaz saray lafı da galiba bizim şeyimiz. Bizim uydurmamız. Beyaz ev. Beyaz, beyaz konut, ev. konut efendim diye. E, konut olur geçen, ya bu? Saray bu saray demiş <gülüyor> zamanında birileri. Öyle beyaz saray olmuş. Borç içindeydik ve beş parasızlık demiş. E, beyaz saraydan taşınınca Washington'da e, ve New York'ta mortgage kredisiyle iki ev aldık. Bu krediyle e, kızdır, kızımız Chelsea'nin Stanford Üniversitesi'ndeki e, parasının 2001 kışında 12 milyon dolar borcu olan bir aile durumuna getirdiğini Bizi demiş öyle demiş. 12 milyon dolar borçları varmış. Vay baba vay Yani bay, görev, anam, görev süresi bittiği an Dımdızlak, bunlar o, dımdızlak oluyor. Bunlar sefin oluyor <gülüyor> hakikaten. Valla ol. sopası gösteren o havalı adam gidiyor. Yerine geliyor ne oluyor? Efendim <gülüyor> biz onunla da ödeyecek bir taktik. Ya zaten şey demişlerdi Obama'ya. Abi durumu yoksa hiç girme bu başkanlık çünkü Adamı hani, yiyer. kuyu. Vallahi yiyir ki hem de nasıl yiyir. Ondan sonra işte neden bu arka arkaya kitaplar yayınlanıyor... ...işte konuşmalara gidiliyor... Borcu hani <gülüyor> çünkü adamın. Öyle demiş zaten Hillary Clinton. Allah'tan demiş, veliyemiş konuşmalara <gülüyor> falan çağrıldı. Kitapları tuttu da demiş. E ondan sonra demiş kapattık demiş. Morbiç kredilimizi falan ödüyoruz. Şu anda Hillary Clinton'da kitap yazmaya başladı. Ya ondan sonra Dışişleri Bakanlığı yaptı. Be bir biraderin. Bunlarda da nasıl Onlar bir harcam ama. Onlarda para yok. Anlamadım Dışişleri benziyor. Bakanlığı'nda para yok, yok mu? Yok abi onda da lojman. Allah oturuyor. Allah. Bir lojman veriyorlar. Hiç vermeseler daha iyi. Zaten oturacakları bir oda e veriyorlar beyaz saray dediğin yeri kocaman ısıtması Ay, para ısıtmasından çok şey gitti ya ya Allah Allah bir de hiç yani bu Washington'ın da özelliğini biliyorsun Oktay gitti orada ben böyle okudum hiç kupon arazi falan yok yok yani. abi yok yok hiç evet. ondan sonra işte köprüler zamanında yapılmış türenler yollar yapılmış zamanda yani şey de yok ek gelirim yok demiş obama. Vallahi da doğru. Mesela şimdi etik kurulu kurulacakmış onu duydunuz mu bilmiyorum. Başbakan Nerede? Türkiye'de. Ha Türkiye'de. Ha etik kurulu işte bu rant e, üzerinde e, rantın artma ihtimali olan yerlerde arazi satışı uygun değil. Bunu araştıracak olan bir etik kurulu kurulacak. Onun başbakanın e, şeyiyle başbakan böyle bir açıklama yaptı. Dün. Ama mesela bu, bugün yani bugüne kadar olanlar herhalde saylanmaz say saylanmaz değil mi şey diye de düşünmüş olabilirler herkes tamam şimdi aldı herkes, mı aldı mı herkes payını aldım ona göre çıkarırlar çünkü etik kurulun Allah Amerika'da durum bu yani Türkiye'yi bilmiyorum ama yazık ya başkan yani vallahi yazık ailesinin kaldıkları kısmındaki temizlikçi, garson ve hizmetçilerin çalıştıkları sürede saat ücretinde başkan ödüyor. yani Ab o. kendilerinin kaldığı yer kira ve elektrik faturası dışında kendileri için harcanan her kuruşu devlete ödemek zorundaymış. Başka mahallede ödemiyorlar mı? Yok, elektrik ödemiyorlar. Hayır ona hem bunları. Belki şey istemiyorlar. Ya yakmayalım diye boş ver sen. Uf şey elektriği devlete gömeriz. Belki hileler yapacak yemiği bilmem ne servisi. E, tamam yapsın. Yani Clintonlar için konuşuyorum. Tamam yapsın. E, yani niye o zaman o kadar hem ona gidiyorsun, işe alıyorsun 3 tane adamı, ondan sonra onların maaşını da çıtır çıtır bir de saat parası. Bu, Saat parası de... dediğim şey bıçak parası gibi anlaşıldı da bu bayağı bir para tutuyor. Bu Obama ile görüşmek falan çok zor ya. Hı -hı. Bu, i̇şte yüzden bu yüzden ya. Yani. şey canım. diyor. Gelsin şimdi onun yanında adam yanında çevirmeni olacak. İki tane danışman olsa bunlar iki tane çay içse. Ki orada bir... yani böyle hemen beyazlarla çay ocağı da Hep böyle moka. Capacino falan bunlar dışarıdan Hazır bunlar makine aldık. makine var 5 artık 5 dolar 5 dolar yani bir adamla görüştü 25-30 dolar Mesela hafta sonu Çünkü Başkansın kaç tane adamla görüşeceksin Sabahtan şey Bazen sırf Moka'ya verdiğim parayı ben Mokaya. sana söyleyeyim Ayda 5 bin şey bin dolar arası Moka parası olur mu ya Sırf Moka Ama sen onu capicinası resmi, espressası Resmileştirirsen hayır. Evet. Mesela resmi mesela şeyden Türkiye'den konuğun gelecek Evet. Amerika başkanı olduğunu düşünsen ha, Ben Amerika başkanıymış Sen Amerika Hı -hı. başkanısın Türkiye'den bir konuğun gelecek ve resmi Resmi yazıyorsunuz. Resmi O zaman ziyaretiz. mokaları şey Evet devlet sen ödemek zorunda değilsin. Ama çat kapı geldinler. Mesela ben aradım seni. Alo. Aradım. Tamam aradım ben. canım. O geç. Gel buyur dedim. Senin davetlin olarak ben üst kattaki odada <gülüyor> kalıyorum mesela. Evet. O zaman benim harcamalarımı mı sen ödeyeceksin? Mokalar bana geldi o zaman. Aynen öyle. Gidiyormuş orada şey. anladım sistem. Marketten çok... poşet kahve alıyormuş. Bunları diyormuş. Odaları koyalım. Hani her seferinde mokalar kaputmuş. Bir tane ketul koyalım. Ha yani üçü bir arada ikisi bir arada mesela sen hafta sonu canın sıkıldı evet ya diyorsun başkanım hanım, başkanım hanım diyorsun. ben değil mi sen başkansın evet oradan devam ediyorum han diyorsun bugün bu hafta sonu gidelim nereye gidelim falan nereye gidebilirsin kampte eve gidebilirsin mesela kampte eve de gidek diyorum ben kampte evde çünkü ne var dinlenme eviniz var orada şey diyor ama kampte sıkılıyorum vallahi sıkılıyorum bunalıyorum kampte kimse yok kimse yok çünkü Mesela geliyor Yaşar abi geliyor. Faiz biz beni de kendisiyle götürsene ya falan diyor, <gülüyor> tamam mı? Evet. Ondan sonra Yaşar abi de mesela sen tamam abi gel sen de gel, gel falan gel, diyorsun. Gel gel tamam diyorum gel. Ne oluyor ondan sonra mesela aynı uçakla gidiyorsunuz ya. Evet. Onun parasını da sen Yaşar abinin parasını da bir şekilde vermek zorundasın. Kaçıncısın? Hayır, ben pardon da, Yaşar Postum. abinin ödeme şansı yok mu ya? Bunun? Var canım isterse, isterse Yaşar abi. Ama, Yaşar ama de benim tanıdığım Fahir yani Yaşar abiden de para almaz gibi geliyor. Ya almam almamasına da şimdi her şeyde. Bir yere kadar bir şey bu. E, uçakta mı? Bana. Hangi uçakla gidiyorlar? Tarifeli uçakla gitmiyorlar herhalde. Yok canım. Başkanlık uçağıyla gidiyorsan bir şey soracağım. Kaç Hayır para başkanlık kesici? uçağı da olsa bir ticari yolcu uçağının first class. First Uçak class. Uçak bileti değeri first kadar crash. onu vermek zorundasın sen. Pardon da yani şey diyemiyor mu? Ben başkanlığı... Başkanlığı... Zaten boş gidecekti bu iş. O zaman biraz şey yapsın. Evet ya can dayanmaz ya buna. Uçak boş gitmesin arkadaşlar falan diye. Meraklısı vardır onun. Ee, yani o yüzden ee, başkan olduktan sonra e, boşlu çıkıyor. E, bütün başkanlar aşağı yani, yukarı yani başkanı donuna kadar alıp tığ teber bunları sokakta bırakıyorlar. Hayır, bir de başkanlıktan sonra iş bulman da kolay. Değil. Hayır değil zaten bak eski başkanlara bak hiçbirini hatırlıyor musun? Hiç. Ben hani Reagan'dan itibaren Gerçi hani öldü falan ama hiç. En çok Reagan'lar sonra... şaşırmış zaten bu fatura. Onlar, onlarla ilgili de bir şeyler yazıyor. Ya. Nancy Reagan. Aa olmuş. Bu kadar Bura iyi. Niye baştan söylebilirim çocuklar? Kadar kapıçları iki misli demiş. demiş. Hı -hı. Valla. Orada bütün saçları o an beyazlamış. Hı -hı. Valla bu sadece saçlar beyazlasa gene iyi. Zaten zıpkın gibi delikanlı olarak girip. Borç içinde bembeyaz saçlar. Obama'nın fotoğraflarından. Simsiyah girdi yani. bembeyaz çıktı valla. Ben dün bu arada bir şekilde... Ee... ...Aksaray'ı görme imkanım oldu benim dün. Ha nereden görülüyor? Ee, <gülüyor> nereden? Vallahi bakacağız? uzaydan görülür bin odalı bir kocaman bir yer, hmm. bin odalı olduğu söleniyor. Ee, Harıların çalışıyor e, şeyler. 29 Ekim'i yetiştirmeye çalışıyor. Ha öyle mi? Öyle tabii. bir tarih mi var? E tabi. Hmm. Öyle 29 Ekim e, törenlerinde e, işte hani Cumhuriyet Balosu için ya da ne derler daveti için. Ee, orası verildi diye biliyorum ben Ben de yalancısıyım Bu arada dün şey olmuş O da e, e, güzel bir şey olarak <gülüyor> herhalde Türkiye şeyine girdi, defterimize girdi ee, Orası başbakan için yapılıyordu ya Evet hı hı. Başbakanlık olarak başbakanlık Yeni başbakanlık gınası ee, Ama şimdi Cumhurbaşkanı ben oturacağım dedi. Ha. Bundan sonra e, Bülent için açtı. Evet Bülent için. Valla benim de haberim yoktu dedi. Sen Bülent için. Benim de haberim yoktu dedi. Yani orayı, dedi. Ben de orayı baş baş. <gülüyor> ben de başbakanlıkta bilmiyordum. Yani o yüzden hani biz bilmiyoruz ya. Ha, evet. i̇şte ne oluyor içeride ne var? <gülüyor> ben ne göremedim ama hakikaten bülenthan işte bilmiyormuş. Nereden yani, geçersem görelim. Abi nereden geçersem görürsün. E, şeyden gidiyorsun tam. O hani söytözünden dönüyorsun. Evet. O şeyden dümdüz gidiyorsun. Dümdüz gidersen dümdüz... görer miyim? Sol tarafında şey Atlas'ın olduğu hastane. Sağ tarafında orada aradan dümdüz git. Tamam abi. Tamam oradan dümdüz git sol tarafına geliyor. Harıl çalışan insanları göreceksin zaten. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo şurası modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Son yarım saatimize girdik ve zorlu bir yarışmayla ile karşınızdayız. SuperCam'den 2 kişilik yemek menüsü kazanacak şanslı bir dinleyicimiz. Sorumuz çok basit. Telefonumuz 210-30-30. Önce onu verelim. Hı hı. En son kime bağırdınız? Neşeyle bağırmış olabilirsiniz. Öfkeyle bağırmış olabilirsiniz. Panik halinde bağırmış olabilirsiniz. Ama bağırmış olmanız bizim için önemli. En son kime bağırdınız diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Ege Bey bu bağırma e, seslenme da bağırma. Mesela şu mu? Ege! Bu bir bağırma e, yani... mı yoksa? Ege senin Allah belanı vermesin emin! Bu bir bağırma mı? Yani ikisi de yüksek sesle olduğu için ikisi de bağırma. Ama eee Birisi... kısık sesle söylenebilecek şeyi bağırarak söylemek bizim şeyimiz. Hmm, anlatışıldı. Teşekkür ediyoruz. Mesela Oktavis... şey de diye ikisini Allah belasını versin. Ha bu da bir bağırma değil. Bağırma değil. Değil. Bu bağırma değil. Bu bağırma değil. Hepimiz de bunu anlayabiliyoruz. siz pek ben Neler ben rağbet etmiyorum çünkü ben bağırmayı da çok şey yapmıyorum. Hiç sevmez. Günaydın ee, efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok pardon ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok İkinizden birine İrem beyefendi dedi. Bana ismimle hitap etti. Evet. İrem Hanım hoş geldiniz. Dedim, Gitmediniz mi siz ya Kanadalara? Siz benim söylediğimi anlamıyor musunuz İrem Hanım? Çünkü <gülüyor> ben ne Bey dedim. Vallahi Oktay Bey dedim. İnceleyelim i̇şte, falan. Hayır pozisyon. yok ben Oktay Bey demediniz demiyorum da benim söylediklerimi anlamıyor musunuz? Çünkü ben ne dedim? <gülüyor> ne dedi dedim ki, ben? İkinizden birine beyefendi dedi dedim. Bana <gülüyor> Oktay Bey dedi falan dedim. Siz de ben size Oktay dediniz. Bey de, dedim yalnız İsmimle diye gittiniz. İsmimle hitap etti Böyle olursa sen. çok uzun konuşamayız. Sen isminle hitap etti dedi yalnız. Dedim, çok beyefendi pardon. Bak ne oldu sen de beyefendiliğe düştün Oktay Beylik'ten. İrem Hanım. Yok sana dedim. <gülüyor> çünkü bana Oktay diyor. İrem Hanım çok bağıran bir insan siz? Çok. Felaket. Ciddi mi? Gerçekten evet. Durup dururken mi? Gene geldi bağıran kadın falan diyorlar mı bir yere gittiğinizde? Ya ben de yıllardır bu bağırma var ama ben <gülüyor> farkında olmuyorum çünkü böyle çünkü bağırmıyorsunuz. bu çok sesli ortamda konuşsunsun da yani sesli bir konuşuyorsunuz ya. mi? Ha sizinizi duyurmak için bağırıyorsunuz, bağırıyorsunuz yani. yani? Evet. Sessiz. Fabrikada mı çalışıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? <gülüyor> Demir içindeydiniz değil mi? Fabrikada çalışıyorum evet. Ne fabrikası? Tütün. Tüp mü? Tütün mü? <gülüyor> Tütün. Tütün. <gülüyor> Tütün. <gülüyor> Hayır resmen işkence bu adamlarla konuşmak, resmen işkence niye arıyorum bilmiyorum yani. İnanamadım fabrikada tütün sarar esprisini mi yapmaya çalışıyorsun? Hakikaten ben hiç anlamadım. Hayır tütünü anlayamadık ya o yüzden tüp yani tütün tüp. Tüp, tüp mü? Ne, tüp. Ay, neyse ya ben yanıt vereyim boşver. Yanıt veriyorum. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Buyurun dinliyoruz yanıtınızı. Şimdi dün, dün e, kütüphaneye gittim, ders çalışmak için. Fabrikanın Çok... kütüphanesi var <gülüyor> Evet. <gülüyor> e, bizim milli kütüphaneye gittim. Arkada da amca var, 2-3 arkada. Ama 50-50 sıra var. Herkesin siniri bozuk, elde kitaplar falan. Üniversite öğrencileri, herkes öyle öf, öf, öf yapıyor. Amca da sürekli arkada diyor ki 35 yıl önce böyle değil. <gülüyor> Burada <gülüyor> hiç sıra yoktu falan diyor. Kimse de buna yanıt vermiyor. Amca da hani böyle artık ritüel haline geçerse Ritün aralıklarla 35 yıl önce de böyle değildi diyor. Birisi yanıt vermeli buna. Ben de döndüm bağırdım. E dedim 35 yıl önce dedim KPSS mi vardı amca dedim. Herkes böyle bir bana baktı. <gülüyor> hani gözlerimde bir kahraman imajı oldu ben. Aa. Eminsiniz siz değil mi bunlar? Eminsiniz? Koskoca, Yoksa... koskoca adama bağırdınız siz. Kaç babanız yaşındaki <gülüyor> adama. Siz Yoksa... bağırın. Bu, bu, bu, bu, bu, bu amcadan hönkür, hönkür. daha deli bu amcadan daha deli birileri var şu anda kütüphanede diye mi baktılar? Hayır hönkür hönkür bağırmadım canım. Beyefendi falan bağırmadım öyle. Ya e, dedim 35 yıl önce de KPSS yoktu dedim. Eliniz kolunuz oynadı mı İrem Hanım? Onu söyleyin. Eliniz Yo, kattı o el mı? Ha, Hayır, o elinsin çünkü. Ha, el kol hareketi, <gülüyor> el ö ö ö konuşurken eller uzatılar. Aman, tamam. Man yanınızdan ha, değil evet. de bağlam, bağlamla ilgili bir endişe olabileceğini düşünüyorum. Adam da şey demiş 35 sene önce hiç kimse bağırmazdı burada falan demiş. Evet, amca da 35 sene önce de senin gibi bir e, bayan yoktu. Daha gibi baktı. Bayan böyle mı? Otan. Bayan. Bayan mı dedi size? <gülüyor> Kadın, <sizden? bayan>. Kadın <gülüyor> mı dedi bayan mı dedi? Ay işte bir şeydi. Ya yani öyle bayan Ne dediğini anlamadınız vardı. ama. Küfür müydü yoksa böyle bir iltifat mıydı yoksa yalnızca sitem ya, miydi? Şey, sustu şey, mu bari adam siz bağırdıktan evet, sonra? Evet, sustu mu? Ha evet doğru söylüyorsun kızım Gerçi dedi sustu Der gibi cesine mi? Sustu, Çünkü siz sürekli oturdum. gözleri okuyarak anlatıyorsunuz Der gibi etraftakiler beni sanki bu, bir kahramanmış gerçekten gibi gerçekten söyledi Onu gerçekten Ayrıca. söyledi Peki. Tabii bunu söyledi Bravo İrem Hanım Adamın haddini çok güzel <gülüyor> bildiniz. Ona patronun kim olduğunu gösterdiniz bravo Sağ olun efendim görüşmek üzere Sizde, sağ olun. sağ olun. Ege. Ege. Gerçi İrem Hanım bize bile bağırmış insan olduğundan. Canım. herhalde canım. Bana bir tükenmez kalem verirsen seni çok mutlu ederim. Tabii mümür. fahirci başka ne istersin çık çık. çık. <gülüyor> <Daksil> de vereyim mi? <gülüyor> Zımba, daksil ve ya bir de ataç. <gülüyor> şey diyeceğim o çık çık çık ne? Bir yere yazdığın gibi geldi bana. <gülüyor> İçeride depodan de istediler. Şey diye kalem uzatılacak <gülüyor> diye düşünüyorsun değil mi? <gülüyor> Reklamlardan etkilendi <gülüyor> Telefon mu geldi acaba? Çok bakıyorum. Çünkü telefon gelmezse düdük sesi çıkıyor ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Doktor. Kim efendim? Doğu'du. Doğu. Doğu, Doğu, Doğu hoş Bey. geldiniz. En son kime bağırdınız Doğu Bey? En son dün akşam bağırdım. Dem babaya Dembabaya dem, dem, dem babaya bağırılır mı ya? Adam golünü attı, şeyini yaptı falan etti filan etti. Doğu esnada bağırdım. Yapmıştır lan filan diye. <gülüyor> At, atmadan oldum. önce. Atmadan önce tabii yani. Ve işe yaradı. Ve işe yaradı benim anladığım ee, kadarıyla. Yani evet belli görünüşe göre evet yani buradan acaba sesim gitti mi Zagrebe, bilmiyorum ama önemli olan niyet. Bağırmada önemli olan niyettir tabii, tabii de, evet. Ne ne dedi diye bağırdınız? Abi. Yapıştır lan demiş evet. işte. Ne diye bağırdınız? Yapıştır lan diye mi? Evet. Lanın ee, yapıştır, yapıştır diye. Ha yapıştır. Evet. Yapıştırdıktan sonra ya. peki ne yaptınız? Aferin lan dediniz ya, mi? Adam. Ondan sonra bövürme seansı galiba. De. Evet. diye. Değil mi? Aslında şimdi de nasıl anlatacağız ki Yani bunu böyle konsol bir şey yapıyoruz Biz Tam olarak hatırlanmıyordu yani O da ayrı bir konu da Ya ben de fanatik Beşiktaş <gülüyor> Bana anlatmak Orayı zor değil anlatacağım, Onu bilemiyorum Ha ondan <gülüyor> şey sonra evet şey İstemsiz sesler çıkarıldı diyorsunuz Evet da, e, İrem da tekrar e, Katılmak durumundayım Ben de uçakta ağlayan çocuklara filan bağırıyorum bazen Hani sonra Şu <gülüyor> Ah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten sıralama şu şekilde oluyor Sabah yarışma falan yapıldığında İrem Hanım arar akabinde Doğu Bey arar Aralarında flörtleşme bizde böyle şey şey kalıyoruz Doğu Bey vallahi hakikaten Teşekkür ediyoruz Öyle bir şey yok mu var mı yoksa Var yok mu Doğu Bey Demek ki var abi yani Utandı Sükürtüs Sükürt Vallahi altınmış. ikrardan gelir. Varma inkardan gelir diyoruz. Bu sadece sistem diyoruz sevgili dinleyiciler. düdük sesi. Dü düdük sesi doğru. Siz duymadınız ama biz duyduk. Bizim kulaklarımızda ağır bir düdük sesi yankılan. Düdük sesi geçim, buradan duyuyorum ben kulaklığıma. O senin dinleyici de duymak ister abi. Bazen <gülüyor> dinleyici de düdük sesi. Net olarak duymak tabii ister. ki gerçek olduğunu anlamaları Çünkü hayat böyle bir şey. Evet. Burada ne yaşanıyorsa sen kime bağırdın en son? Ben düşünüyorum da kime bağırdım? Ben dün çünkü en son bir sürü kişiye bağırdığım için sıralamaya kaçırıyorum. Kime bağırdın? Sen, sen net hatırlıyorsan... Sen... Ben galiba telefonunda bağırdım şeye. Hmm. Ben hmm. de telefonunda bağırdım. Aradılar bir şey satmaya çalışan bir hanımefendi. Ay telefonuna bağırıyorsanız çok acıklı ya. Acıklı Telefonu tabii. karşımıza alıp şey diye bağırmıyoruz. Telefondaki birine bağırıyoruz Zegecim. Telefonda... <gülüyor> <gülüyor> Yoksulluğum <gülüyor> <sen gülüyor> belirtilir. <dedir. gülüyor> sen kime bağırdın canlı canlı? Canlı canlı canlı canlı canlı... <gülüyor> <gülüyor> Bence bu daha merhaba bu yoksunluk <gülüyor> belirtti. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Mer ee, ben benim İrem Hanım aradı üzerine hani ben de müdahalem olarak etmeyi. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Adınız ne <gülüyor> efendim? Önce adınızı öğrenelim Hasan ben Hasan Bey. Evet. Aha, Hasan, Hasan, Hasan, Hasan Bey. Bey Hasan Bey hoş geldiniz. Buyurun Hasan Bey. Hoş. Kim'e bağırdınız en son? Valla ben bir iki hafta önce polise bağırdım. Nerede? E Ginac Caddesi'nde sürekli kenarda durup bizim de ofis kan Ginac Caddesi üzerinde sinene bakıp duruyorlar. 4 saat boyunca artık çalışamadık. Cama açtım yeter diye bağırdım bir üstüne. Siren dediğiniz Sakan, şey değil mi? Sesli, sesli olanı. Nani nanimi yoksa ne? ışıklar mı sadece? Aha, dırt dırt diye böyle iğrenç bir ses olan. Uyan, bir uyan. Bir ha, anladım ne, ne dediler onu? peki? Anlaşılmayan bir şey söylüyor. İşte aliye falan diye. Artık 4 saat boyunca çalışamadık. Bağırmak zorunda kaldım da adam baktı gitti sonra. Aa sonuç aldınız yani. yani. <gülüyor> İlginç oldu yani. Valla keşke 2 saat önce bağırsaydım dediniz mi Hasan Bey? Dedim de. Ee, Ama belki 2 saat olduğunu... önce o sinir seviyesine ulaşmayacaktınız ve o kadar randımanlı bir bağırma olmayacaktı. Çünkü, çünkü çok doğal bağırdınız. Yani. Kaç tarafta onu hisseder çünkü. Hisseder enerjiye Sonra alır. bağırdıktan sonra hemen kapattınız mı camı yoksa... Ne yaptım lan böyle ben baktı, falan baktı diye baktınız kendi şey? Yani Bağırır bağırmaz geçti mi sinirini SESAM Bey? Yok aslında geçmedi. Bağırdım. Sonra kafayı bir çıkardı baktı. ortam tam ofiste dedi ki aha dedim tamam bittik yani dedi. <gülüyor> Şimdi gelecek hani ne ne bağırıyorsun polise falan diye. Baktı böyle bir sağa sola. Sonra beni tam neredeyim göremedi polis. Sonra bir göre... Yani göremeyince ben bir daha bağırdım. Bu sefer gördü direkt marşı... Şey yaptı ve devam etti yani. Gitti yukarı doğru. Sinirim o zaman geçmeye başladı ufaktan. İşte randıman alınca Almış, geçiyor. Vallahi. Ama şimdi sizin randıman binaya yönelseydi de aynı randıman olur muydu? Başka bir randıman oluyordu herhalde. Yani. <gülüyor> çok teşekkürler Hes Hesam Bey. Görüşmek, <gülüyor> Görüşürüz, Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Ege. <gülüyor> Kafam nasıl çalışıyor? Bilinç altında ya. ya. <gülüyor> <çok belli gülüyor> Vallahi ee, bir telefon daha alabilecek. Aa <gülüyor> Allah. Ben alabilecek. bu arada şeyi hatırlıyorum ya ne? evde e, sesim kısık olduğu dönemde hmm. çok bağırmaya ihtiyacım oldu ama sesim çıkmayacak diye bağıramadım gibi şeyler. Çocuklara gibi. falan mı? Yapma oradan düşeceğin oradan bırak kardeşini falan gibi şeylerde. Benim mesela... daha çok panik halinde bağırdım. Ha, öyle bağırma dedim bu böyle seviyesi yükseliyor mu hani mesela yapma mesela yapıyorlar yine yapma yavrum şey yapma Siz yine yapma, yapıyorlar yapma yapma senin köpeğine şey yaptığın gibi gel gel gel falan gibi mi hmm. olmuyor ben de öyle sen de öyle olmuyor ama senin bir tevi aynı ses ben olmuyor. de şey yapıyorum daha çok sesi kısarak etki yaratmaya yapma yapma yapma ya. yani diye şey yapıyorum. benim psikolojik şeyim o sonra susuyor zaten hmm. o en, da... en çok bağırdığın nokta bu diye susuyor yani. çocuklar da şey tam birazdan sesi kısılacak bunu diyerek <gülüyor> devam ediyorlar günaydın efendim Günaydın Mahşer'in 3 atlısı. Beyefendi bu sabah yayınımıza bağlanan en net sesli dinleyicimizsiniz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Gerek telefonunuzun markasını gerek konuşma tarzınızı. Ve içeriği tabii ki. Tabii ki. Çünkü hoşumuza gitti Fahli. Mahşer'in 3 atlısı <gülüyor> denmemişti uzun süredir bize. <gülüyor> Kime bağırdınız en son? Önce isminizi öğrenelim bir de. Adım adım Cenk. Hı hı. E, kime bağırdım? Sabah Ayrancı'da küçük bir sokaktan Güven Sokağı geçmeye çalışıyorum. Bir tane tır sokmuşlar içeriye. Bütün arabaları durdurmuş. E, tıra manevra yaptıracak. Küçücük yer. Zaten geç kalmışım. Vize işlemler için bir yere gitmem gerekiyordu. Ondan sonra ben dalınca içeriye oradan bir adam atladı. Ya bir dakika diyoruz niye anlamıyorsun dedi. Ben bir bağırmaya başladım adama. Kardeşim dedim senin bu araban bir dakikada değil. 100 dakikada döner. O bekleyecek dedim. O saat çekti ben geçtim. Abi be sabah sabah rahatladım yani Güzel Yalnız oldu. şu var ya yani dinleyicilerimiz ne kadar şanslı. Bağırp sonuç alıyorlar, alıyorlar evet. Evet, yani, sonu sonuç alıyorlar. olumlu sonuç <gülüyor> almıyorlar, olumlu sonuç alıyorlar. Ya da bağırdıktan sonra dayak yiyenler aramıyor olabilir bizim. <gülüyor> <gülüyor> ne <Ben> bağır <gülüyor> lan deyip mesela <gülüyor> yani öyle şey bu arada tırıcı mıydı sizin bağırdığınız Cenk Bey? Yok o ona yardım eden bir vatandaş Çırık... hep öyle olur ya böyle Evet Büy yani. büyük arabanın hemen yalakası oluyor. Surç'u şey yapan aynen, aynen motive öyle. eden aynen, aynen vatandaş öyle. sokaktan geçmekte olan vatandaş. Peki efendim hayırlı başarılar diliyoruz Cem Aldınız mı vizeyi? Vizeyi aldınız mı bu arada? Valla gideceğim daha saat 4'te İngilizlere bağıracağım onlara bağır. Bir de onlara bağır. Bağırma, Bağırma, tabii, onlar da aracı sonuç var. olarak. Hayırlı geceler olsun valla. Aracı aracı en kısa zamanda alırsınız inşallah. Aracı, Hadi görüşmek üzere. Aracı aracı. Gelin, aracı. aracı. Onlar ne? Diyorsun, değil aracı. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Bileyim, ne? Diyorsun, aracı. Aracı. <gülüyor> Nasıl <yapacağız> ya? Ne? <gülüyor> ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Günaydın efendim. <gülüyor> günaydın. Ay, anfa daha, daha da net geldi. Vallahi hem net geldi hem çok <gülüyor> sempatik geldi. Ay yeni mi uyandınız bir daha efendim? Yok, yeni uyanmadım da ben en son bağırdım böyle oldum. Ama sırf burnunuz tıkalı. Evet. Siz tamamen tıkalı yani. Çok hoş geliyor sesiniz Yok, bu kadar. Bir... Hanımefendi şey der misiniz? Evladım sırtına bir şey al düşeceksin der misiniz mi? Evladım sırtına bir şey al Vallahi, vallahi oldu ya yaşattınız. Kaç yaşındasınız? E, vallahi oldu. Ben o. 20 yaşındayım ama hani şu an kaç 50 50 ne 70 50 yaş aldı 70, 70 duyuluyorsunuz. Ya, ya, 70 yaş. Hasta olurum olabilir. Ya kimle görüşüyoruz biz bu arada? Ben Bengisu Çakır. Bengisu Çakır hiç de evet. yakışmadı isminiz yaşınıza. Daha böyle adaletli ninde falan gibi bir şey olması lazım. Daha eski isim. <gülüyor> Bengisu ne bir garip oldu yani. Evet Bengül Hanım sizin gibi bir minno sese sahip insan. Ne Hangi? oldu Kime hakikaten bağırdın? Niye? nasıl bağırdın? Bağırınca bağırdı? böyle oldu sesiniz? Hasta, hastasınız değil mi? Ya, şöyle oldu. Ben hastaydım. Hı -hı. Böyle nezle olmuştum. Geçmiş olsun. Sonra bir türlü derdimi anlatamadım. Sonra erkek arkadaşıma bağırdım. Ben hastayım diye ama nasıl bağırdıyız. Şey diyeyim mi Ben hastayım hastayım dedin dinlemedin. Ne oldu şimdi diye bağırdın. <gülüyor> evet. Aynen bu şekilde bağırdım. Ondan sonra böyle oldum. Ahını almışsınız demek ki ah ahına. Yani çok kötü ağını aldı. Ne yapıyordu da bağırdınız ya? Yani size hastasınız. İşte, işte hiçbir şey yapmıyordu. Yalnız hasta olunca biraz ilgilenir. Ben de sinirlendim, bağırdım ama işe yaramadı. Ben daha kötü hasta oldum. Bağırmanıza rağmen size yardımcı olmadı mı? İlgi göstermedim? Hayır. Yok ondan sonra bağırınca ilgilenmeye başladı ama işte artık iş işten geçmişti. Bağırıp sonuç alanlardan yine Bengisu Hanım. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Bingisi, ben teşekkür ediyorum. üzere çok, çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Telefonla sağ solu arayarak bu sesinizi bir değerlendirin ya. Yani şey ben... falan okuyayım diye düşünmüştüm. Yok daha çok böyle. Şey <gülüyor> değil de böyle yani. Emekli maaşı falan bağlat. <gülüyor> Şeydin yavrum ben emekli maaşımı alamadım. Yani böyle Yaşlı evet. çıkıyor çünkü sesiniz evet. de ondan yani böyle. insanları kandırmaya yönelik şeyinizi yapabilirsiniz. Bayağı da tamam. para toplayabilirsiniz yani. Neyse bize kapatmadan bunu. önce bir de Aha. telefonun başındayken söyler misiniz bu güzel sesinizle? <gülüyor> <gülüyor> Gülmeden ama lütfen bey Özür Özürlürüm. Estağfurullah telefonun başında çaresiz bekliyorum bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum çok teşekkür, teşekkür ederiz vallahi ben bravo ya ediyorum. ben acil çok şifalar diliyoruz hoşça kalın iyi yayınlar diliyoruz sağlıklar sağ Mert Bey de baya gençlerin esprilerine hakimdi ya vallahi bravo <gülüyor> Mert Bey demiş ki düzenli aralıklarla Seyran minibüs şoförlerine bağırıyorum bir sonuç var mı Yok bir gün dayak yiyeceğim o olacak demiş Aman diyoruz Dayaklara <gülüyor> söz vermeyin <gülüyor> Biz aslında <gülüyor> niye böyle temel dileklerle Bütünmüyoruz ki programı umarız bugün Dayak yemezsiniz <gülüyor> <gülüyor> Umarım bugün güzel Umarım bugün şey kalbinizi güzel kırmazlar Biraz ilersiniz. daha böyle sadece şiddete yönelik değil Ruhumuzu da besleyecek şeylerle Zeynep Hanım dün biz bir gol pozisyonu sırasında Bağırıyorduk ki bakkala siparişe denk geldi Çok mahcup olduk taraftarlığımızdan Ötrü demiş Günaydın efendim Alo Kimle görüşüyoruz efendim? Ha, günaydın Damla ben Damla Hanım hoş geldiniz Hoş Sabah atlı sen şeyimi aradınız mı aldınız mı diye arayacaktım Ama zaten tam sevdiğim konulardan geldi o yüzden arıyorum Buyurun Damla ın. Buyurun Damla Hanım hoş geldiniz tam yerine geldiniz Hoş bulduk ee, Ben en son dün e, İngilizce öğretmeniyim e, Ana okulunda İngilizce öğretmeniyim sessizlik diye çıldırıp böyle bağırdım. İngilizce çocuğu... bağırdınız? Evet. <gülüyor> artık İngilizce bağırmadım çünkü Türkçe kendimi ifade etmem gerekiyordu. Böyle en bir çıldırıp böyle sessizlik artık yeter falan diye. İngilizce düşünüp Türkçe. <gülüyor> sessizlik sessizlik <gülüyor> diye de bağırılması zor bir kelime sessizlik diye bağırmak. İngilizcesi yani. mi? Susun lan diye mesela bağırsan <gülüyor> o olur. Ama yani... sessizlik diye nasıl bağırdınız? Hangisine uzaktınız? Ben mı? anladım Kadir'e damla'nın bir sinire kesmiş. Evet. Bayağı bir uzunca bir soluklu olarak o törpülenmiş törpülenmiş. Şimdi orada küçük Çocuklara bağırken insan normalde hani böyle başka bir yerde olsanız herhalde sessizlik diye bağırmazdınız tahmin <gülüyor> ediyorum. Tabii ki. Aynen öyle yani hani çok bir şeyden çıktılar böyle bir ara. Sonuç aldınız sark... mı? Çok da aldım. Çok da sakinimdir aslında hani böyle özellikle çocuklara karşı çok sakin ve sabırlıyımdır. En son artık dayamamadım. Herkes böyle bir şey. Çiçek oldular zaten sonra da şahane geçti dersimiz. <gülüyor> tabii sizin <gülüyor> açınızdan değil mi? Çünkü... Evet, tabii benim için onlar çok tabii sıkıntılı geçirdiler dersin sonraki zamanında. Ne yapıyorlardı? Gersin korkulu bir şekilde. Herkes kendi gündemiyle ilgili konuşuyor mu öyle? Öyle bir şey mi vardı? Tabii canım tabii yani şey işte babam bunu yaptı annem onu yaptı işte babam anneme araba aldı. Dedikodu gıybet yapıyorlar resmen. Acayip inanılmaz çok tatlılar muhteşemler yani böyle hani saf tertemiz böyle duygularını tamamen şey objektif şekilde gösteren inanılmazlar yani çok Ama tatlılar. Ama dillerde pabuç gibi anladım. Ay, i̇nanılmaz inanılmaz hani böyle akıllarına gelirse söylüyorlar mesela gözlük taktım dün olmamış dedi bir tanesi böyle. Ha, sen olmuşsun deseydiniz. Olmamış dedi yani tamam teşekkür ederim böyle herkes de işte okulda şey de çok yakışmış Damla harika olmuş Damla bilmem ne falan geldi böyle olmamış dedi. Kafanıza da o takıldı değil mi? Tabii. <gülüyor> evet. Ne yaptınız peki? Ne tepki verdiniz? Ağzına çaktı herhalde. <gülüyor> e, yok yok. Kıyamamış. Ötü <gülüyor> canım şey mindoşum dedi. benim. Aa gerçekten mi <gülüyor> falan dedim böyle tamam falan böyle ama işte dedim takmazsam göremiyorum Ama kafanızın falan. bir köşesine yazdınız değil mi? Onun Yazdım. yarı geldiğinde çocuğa, o evet, evet. Hadi Yazdım, bildirilecek. Bilinçaltıma yerleşti yani gözlükle olmayacak olmamışım diye. Yo yo gözlük değil çocuğu bence eşgalinde güzelce belirleyin. O yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkar. Ay, Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek Gide üzere. Güle, Sağ olun. Hoşçakalın. İki kalp insanlar modern sabahları son dakikaları bunlar 9:57 oldu saatimiz Pepper Jam'den iki kişilik menü kazanan şanslı dinleyicimizi açıklamak üzere bir kez daha radyotu Ankara stüdyolarında sizlerle birlikte canlı yayında açıklayacağız kazanan canlı ismi... ve noter sununda çekilecek çekilişle. <gülüyor> Belli olacak noterimiz geldi mi o Noter değil, natır getirmişler bir Hep bir yanlış anlaşılıyor. Ben kaç kere söyledim? Noter dedim, natır geldi. Ama ya bu o sefer de natır gözetiminde çekeceğiz. O da çünkü dürüst birisi, değil dürüst mi sonuçta? En çok güvenilir en insan sonuçta karşısına bir tane peştemalle yatan insan. Evet yani. Sonuçta notere belki ki hiç natır önüne yattınız mı? Yatmamış olmamız lazım kadınlar yatarlar natır önüne. Tellak önüne. Yatmamız. Biz tellak önüne yatmayı tercih ederiz. Senin öyle bir lafı var. Natır öyle öyle bir tellaksın ki vallahi senin önüne yatarım senin önüne falan diye. Öyle bu hatırlamıyorum. Yani öyle... tellak için 10 sene yatarım demiştim. Öyle bir tellak vardı zamanında. Cremenovel <gülüyor> de demiş ki dün akşam sevgilime bağırmıyorum, sesimi yükselttim dedim demiş. <gülüyor> Yalan. Bağırarak direkt bağırmış, bağırmış demek, demek. De bağırmış demek. Uysuz ihtiyar demiş ki ben bağırmadım aslında ama sesimin tonu yüksekse demek demiş. Hmm. Ondan sonra en son Onur'a bağırdım demiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onur yani <gülüyor> Hustin Faiz ee, bağır, bağırsa mı? Biraz bir bu da yapıyoruz hı, hı. diye. Ya bağırsağım çünkü çekici sesi diyorsun. geliyor. Çünkü elde çekici. <gülüyor> Çekişli adama bağırmak. Çekişli adama bağırılmaz. O zaman isterseniz hemen şanslı ismi açıklayalım. Şanslı ismi açıklayalım. Şanslı isim e, ay, noter, noter uzuründe bunlar çekilişle. Minnoş kazandı. Minnoş kazandı evet. Yani Minnoş. Sevgi Sun inlemiyor. Sevgi Evet. Sevgi Sun Ne kazandı? Pepper Jam'dan iki kişilik menü kazandı. Güzel bir şekilde. bağırdı Most erkek arayla. arkadaşını da alsın götürsün. Evet. Ya. Tabii Hem ki iyi olduktan sonra. Olur. iyi olduktan sonra. Ama önce iyi olmadan bizi bir araması lazım. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Pazartesi sabah buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Bir mükemmel bir gün olacak. Her. Pasta, mozzarella, salsa, e passione. Alors Pepper Jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme Pizza dayanır. Pepper Jam gourmet Pizza Tavros Alışveriş Merkezi'nde. Buen appetito a tutti. Mua.